Suratü't-Tagadın Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yusebbihu lillahi ma fil semavati ve ma fil ardi لهul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder Mülk O'nundur. Hamd ve sena O'na mahsustur. Ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Böyle iken kiminiz kafirdir, kiminiz de mü'mindir. Allah ise ne yaparsanız hakkıyla görendir. <gülüyor> Göfleri ve yeri hak ile yerli yerinde yarattı. Ve size şekil verdi. Suretleriniz de güzel yaptı. Dönüş ise ancak O'nadır. <gülüyor> Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Neyi gizlerseniz ve neyi açıklarsanız onu da bilir. Çünkü Allah Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar etmiş olanların haberisi gelmedi mi? Onlar işlerinin vebalini dünyada kısmen tatlılar. Ve ahirette onlar için pek elemli bir azap vardır. Zalik bi anhu kana'tti him ruslu bil beynati, fakalı fakalı abşar <gülüyor> yehdunana fakfaru ve tawilu, wa astağn Allāh, wa Allāh غني حميد bunun sebebi şudur. Şüphesiz onlara peygamberleri mucizelerle geliyordu da onlar bize bir insan mı doğru yolu gösterecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Çünkü Allah gani hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid Hamd edilmeye yegane layık olandır. ve İnkar edenler öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini zannettiler. De ki Hayır, Rabbime yemin olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınızdan muhakkak haberdar edileceksiniz. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. O halde Allah'a ve Resulüne, ve indirdiğimiz o nura Kur'an'a iman edin. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Yawme yecmahukum li yevmi cem'i dâlike yevmü tegâbun. Ve men yu'min billahi ve ya'mel salihen yukeffir an hüseyiyatik. Ve yudhihuhu cennatin tecrîm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 İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince İşte onlar cehennem ehlidirler Orada ebedi olarak kalıcıdırlar O ise ne kötü varılacak yerdir Ne esaben Ve men ve Allah'u bi kulli Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. O halde kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet, musibete karşı sabır verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. fe <Sessizlik> in Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin buna rağmen yüz çevirirseniz artık resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir Allahule Allah ki ondan başka ilah yoktur. O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. Ya eyyuhallezine amanu inne min ve evladikum aduven lakum min ezvacikum ve evladikum aduven lakum Ey iman edenler, şüphesiz ki eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır. O halde onlardan sakının, eğer affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. İnne ve fitne Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise büyük mükafat ancak onun katındadır. Bu <tele> -ha halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının. Na sehatlerini dinleyin, emirlerine itaat edin ve kendiniz için bir hayır olarak Allah yolunda sarf edin. Artık kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. İtiqudullah vardan hasaneyi bağifhulkum ve yafilkum. Vallaş şakur <gülüyor> halim. Eğer Allah'a güzel bir borç ile borç verirseniz onu size kat kat artırır ve size mağfiret eder. Çünkü Allah şekur iyilik edene çok mükafat verendir. Halim azapta hiç acele etmeyendir. O gayb ve şehadeti Gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilendir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır.